İbrahim Suresi Necm 318 Elif, Lam, Ra Bu bizim insanları Rablerinin izni bilgisiyle karanlıklardan aydınlığa, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, övülen, övgüye layık bulunanın, göklerde olan şeyler yeryüzünde olan şeyler kendisinin olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Ve dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah'ın yolundan çeviren ve O'nun eğriliğini isteyen kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kimselerin şiddetli bir azaptan dolayı vay haline. İşte bunlar, çok uzak bir sapıklık içindedirler. Ve biz onlara açıkça ortaya koysun diye her peygamberi yalnız kendi toplumunun diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini, dileyeni saptırır, dilediğini, dileyeni de doğru yola iletir. Ve o en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Ve andolsun ki Musa'yı, toplumunu karanlıklardan aydınlığa çıkar, onlara Allah'ın günleriyle öğüt ver diye ayetlerimizle elçi gönderdik. Şüphe yok ki bunda çok sabreden ve kendisine verilen nimetlerin karşılığını çok çok ödeyen herkes için nice alametler, göstergeler vardır. Ve hani Musa toplumuna demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi işkencenin kötüsüne çarptıran, oğullarınızı boğazlayan, eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiren ve kadınlarınızı sağ bırakan firavun ailesinden kurtardı. Ve işte bunda Rabbinizden size çok büyük yıpranarak bir sınav vermek vardır. Ve hani Rabbiniz ilan etmişti. Andolsun ki sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını öderseniz elbette size arttırırım. Ve eğer iyilik bilmezlik ederseniz hiç şüphesiz azabım çok çetindir. Yine Musa dedi ki, Eğer küfl Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederseniz, iyilik bilmezlik ederseniz, siz ve yeryüzündeki kimseler, Topluca hepiniz iyi biliniz ki Allah kesinlikle çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Övülen, övgüye layık bulunandır. Sizden öncekilerin, Nuh toplumunun Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin haberleri size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Elçileri onlara apaçık kanıtlarla geldi de onlar ellerini elçilerin ağızlarına götürdüler. Ve biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi bilerek reddettik, inanmadık. Ve şüphesiz biz, bizi çağırdığınız şey hakkında yetersiz bilgi ve endişe içindeyiz dediler. Elçileri dedi ki, ''Gökleri ve yeri yoktan yaratan, sizi günahlarınızı bağışlamak için çağıran, ve belirlenmiş bir süre sonuna kadar sizi erteleyen Allah hakkında yetersiz bilgi mi var? Onlar, siz sadece bizim gibi bir beşersiniz. Bizi atalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler. Elçileri onlara dediler ki, biz ancak sizin gibi bir beşeriz ve Allah, kullarından dilediğini nimetlendirir. Ve Allah'ın izni, bilgisi olmadıkça, bizim için size bir delil getirmemiz olacak şey değildir. Onun için de inananlar, sadece Allah'a işin sonucunu havale etsinler. Ve bize yollarımızı göstermişken, neden biz Allah'a sonucu bırakmayalım? Ve elbette biz, bize yaptığınız eziyetlere sabredeceğiz. Sonucu bırakanlar da, yalnız Allah'a sonucu bıraksınlar. Ve kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler elçilerine "Ya sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkaracağız ya da kesinlikle bizim dinimize, yaşam tarzımıza döneceksiniz." dediler. Rableri de elçilerine ''Biz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanları kesinlikle değişime, yıkıma uğratacağız. Ve onlardan sonra sizi kesinlikle o yere yerleştireceğiz. Bu, makamımdan ve tehdidimden korkan içindir.'' diye vahyetti. Elçiler heti istediler. Tüm inatçı zorbada kayba, zarara uğrayıp acı çekti. Ardından cehennem vardır.'' Ve kendisi irinli sudan sulanacaktır. İrinli suyu yudum yudum içecek, yutamayacak. Ve her yandan kendisine ölüm gelecek. Fakat o hiç ölmeyecek. Arkasından da çok kaba bir azap gelecektir. Kafirlerin, Rablerini bilerek reddeden, inanmayan kimselerin durumu, onların yaptıkları tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde tutamazlar. İşte bu, uzak sapıklığın ta kendisidir. Gökleri ve yeryüzünü Allah'ın gerçek ile oluşturduğunu görmedin mi, hiç düşünmedin mi? O dilerse sizi giderir ve yepyeni bir halk oluşturuluş getirir. Bu, Allah'a göre zor değildir. Necm 319 Onlar toplu olarak Allah için ortaya çıktılar. Sonra da zayıf olan kişiler, büyüklük taslayan kişilere şüphesiz bizler sizlere uyan kimseler idik. Peki şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden savar mısınız dediler. O büyüklük taslayanlar, Allah bize kılavuz olsaydı biz kesinlikle size kılavuz olurduk. Bizler sızlansak ya da sabretsek bizim için birdir. Bizim için kaçacak herhangi bir yer yoktur dediler. Ve iş bitince şeytan yani iblis düşünce yetisi onlara şüphesiz ki Allah size gerçek vadi vaat etti. Ben de size vaat ettim hemen de caydım. Zaten benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi çağırdım siz de bana karşılık verdiniz. O nedenle beni kınamayın. Kendi kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaramam. Siz de benim kurtarıcım değilsiniz. Şüphesiz ben, önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim, dedi. Şüphesiz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar, kendileri için acı bir azap olanlardır. İman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar da, Rablerinin izniyle, bilgisiyle, ...içinde sürekli kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere girdirilirler. Oradaki selamlaşma karşılamaları selamdır. Necm 320 Görmedin mi, hiç düşünmedin mi Allah nasıl bir örnek verdi? Güzel bir söz, kökü sabit, dalı bu gökte olan... Rabbinin izniyle, bilgisiyle her an ürün veren güzel bir ağaç gibidir. Ve onlar öğüt alsınlar diye Allah, insanlara böyle örnekler verir. Kötü bir sözün durumu da, yerden koparılmış, sabit kalma imkanı olmayan kötü bir ağaca benzer. Allah, iman edenleri basit dünya yaşamında, ve ahirette sabit bir söze, imana sabitler. Allah şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanları da saptırır. Ve Allah dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetlerini iyilik bilmez diye değiştiren ve toplumlarını değişime, yıkıma uğrama, yurduna cehenneme sokanları görmedin mi? Onlar cehenneme gireceklerdir. O ne kötü bir karargahtır. Ve nankörler onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler oluşturdular. De ki, yararlanınız artık şüphesiz dönüşünüz ateşedir. Necm 321 İman eden kullarıma söyle, salatı ikame etsinler. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluştursunlar, ayakta tutsunlar ve alışveriş ve dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden açık ve gizli olarak Allah yolunda harcamada bulunsunlar, yakınlarının nafakalarını temin etsinler. Allah, gökleri ve yeri oluşturan, Gökten su indirip de onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkarandır ve Allah emri gereğince denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Sizin yararlanacağınız özelliklerde yarattı. Irmakları da emrinize verdi. Sürekli olarak dönüş halinde olan güneşi ve ayı da emrinize verdi. Onları da yararlanacağınız özelliklerde yarattı. Geceyi ve gündüzü de sizin emrinize verdi. Ve O, kendisinden istediğiniz her şeyden size verdi. Allah'ın nimetini saymak isterseniz de sayamazsınız. Şüphesiz insan, kesinlikle çok yanlış, kendi zararına iş yapan, çok iyilik bilmez biridir. Ve hani bir zaman İbrahim, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmamızdan uzak tut. Rabbim, şüphesiz putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Şimdi kim bana uyarsa artık o şüphesiz bendendir. Kim bana karşı gelirse artık sen şüphesiz çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Rabbimiz, şüphesiz ben çocuklarımdan bir bölümünü salatı ikame etmeleri yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturmaları, ayakta tutmaları için senin dokunulmazlaşmış evinin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, Verdiğin nimetlerin karşılığını ödemeleri için artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları bazı meyvelerden rızıklandır. Rabbimiz, Şüphesiz sen bizim gizlediğimiz şeyleri ve açığa vurduğumuz şeyleri bilirsin. Ve yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Tüm övgüler ihtiyarlık halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'adır. Başkası övülemez. Şüphesiz ki Rabbim duamı çok iyi işitendir. Rabbim, beni salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan biri kıl. Soyumdan da, Rabbimiz, duamı da kabul et. Rabbimiz, hesabın kurulduğu günde benim için, anam babam için ve müminler için bağışlamada bulun demişti. Necim Necm 322 Sakın şık koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanların yaptıklarından Allah'ın duyarsız, bilgisiz olduğunu sanma. Ancak o, onları başlarını dikerek koşacakları, gözlerin dışa fırlayacağı bir gün için erteliyor. Onların bakışları kendilerine dönmez ve onların gönülleri bomboştur. Ve sen insanları azabın geleceği günle uyar artık şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapan o kimseler ey Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetine uyalım ve elçilere tabi olalım derler. Daha önce siz sizin için bitişin, tükenişin, yok oluşun olmadığına dair yemin etmemiş miydiniz? Hem siz şirk koşarak kendilerine haksızlık edenlerin yurtlarında oturdunuz. Onlara nasıl yaptığımız size apaçık belli olmuştu ve size örnekler de vermiştik. Ve gerçekten onlar tuzaklarını kurdular. Onların tuzakları Allah katındadır. Tuzakları, dağları yerinden oynatacak olsa bile. O halde sakın Allah'ın elçilerine olan vaadinden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. Suçluyu yakalayıp cezalandırarak adaleti sağlama ilkesi sahibidir. O gün Allah'ın her nefsi kazandığıyla karşılıklandırması için yeryüzü bir başka yeryüzüyle değiştirilecek. Gökler de ve onlar bir ve gücüne karşı durulmaz olan Allah için ortaya çıkacaklardır. O gün Suçluları zincire vurulmuş olarak görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplayacaktır. Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir. Necm 323 İşte sana indirilen bu kitap kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri kavrama yeteneği olanlar öğüt alsınlar diye insanlara bir duyurudur.